Harud bilahe NN Shaytan al-Rajim Bismillahi Rabbil Alamin Raslatu ve al ala Rasulillah al-Amin wa Alih al-Ta'ibin wa Ahl Bayti al-Taahirin wa Ashabi al Kur'an ve Hayat adını verdiğimiz sohbetlerimizin mukaddimesi niteliğinde bir konuyu, meseleyi ele alacağız. Allah izin verirse Kur'an ve hayat sohbetlerimizin mukaddimesi niteliğinde. Çünkü anlatacağımız hususlar Kur'an tefsiriyle ilgili olacak. Dolayısıyla Kur'an tefsiri, Kur'an'ın anlamlarının anlaşılması noktasında, izah edilmesi noktasında Açılması demek. Yani, e, Kur'an'ı anlamaya yolculuk yapacağız birlikte. Kur'an, Allah Azimüşşan'ın son peygamber ve Resul olan, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhiyef sallallahu ve nazil buyurduğu, mübarek, kutsal sözüdür. Bundan önce de, İsa Aleyhisselam'a Musa Aleyhisselam'a ve diğer bütün peygamberlere Allah suhuf ya da kitap indirmiştir. Suhuf dediğimiz şey de aslında e, önceki indirilen kitabın devamı niteliğinde olan e, ve e, peygamberlerin bir kısmına mesela Kur'an'da söylendiği gibi sofi İbrahim'e ve Musa. Musa'ya ve İbrahim'e indirilen soğuklar gibi, soğukta göndermiştir. Fakat asıl mesele, Allah Azimüşşan vahyi peygamberleri niçin göndermiştir? Vahyi ve peygamberleri niçin göndermiştir? Yani vahyi niçin vardır? Kur'an niçin vardır? Bunu anlamaktır asıl mesele. Çünkü bir şeyin maksadını anlamadan yapılış amacını anlamadan ya da gönderiliş amacını anlamadan mesela bir eşyanın ne amaçla kullanılacağını bilmezseniz ne amaçla yapıldığını anlayamazsınız. Şimdi ortada bir vahiy var. Ortada kutsal kitaplar var. Yani Hazreti İsa Mesih'in İncil'i, Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a indirilen Kur'an ve çok önceden Hazreti Musa Aleyhisselam'a ve Davud'a indirilen kitap Zebur ve Tevrat. Peki ama Allah Azimüşşan niçin vahiyi göndermiştir? için insanlar arasından bir takım kimseleri seçilmiş, kulları seçmiş ve onlara vahiy. Vahiyin Vahyin gönderiliş sebebini Anlamazsak, vahyin ve peygamberlerin varlık sebebini anlayamayız. Varlık amacını anlayamayız. Allah Azimüşşan, kendisinin tanınması, insanların, insanlar tarafından edilmesini ve sömürülmesini, yoksul ve mazlum düşürülmesini engellemek maksadıyla insanlar içerisinden daha önceden seçtiği bir takım kullarını peygamber olarak görevlendirmiş, Resul ve Nebi olarak görevlendirmiş ve insanlara bu insanlara, bu seçilmiş müminlere vahiy etmiştir, vahyetmiştir. etmiştir. Yani katından kelam, yasa indirmiştir. Bu vahyin, yani Adem peygamberden Hz. Muhammed Mustafa'ya kadar aleyhi efsane gönderilen bütün vahiylerin ve kutsal kitapların sebebi insanın insan üzerinde Rab'lik ve ilahlık iddiasını çürütmek böylelikle insanın insan üzerindeki maddi ve manevi sömürüsünü engellemektir. İyi anlaşılması lazım. Allah Azimüşşan'a göre hiçbir anlayış ilahlık ve Rab'lik iddia edemez. İlahlık ve Rab'liğe hiçbir din insanı ulaştıramaz. Ulaştırdığı zaman o din batıl bir din halini almış olur. Kur'an ve hayat dedik çünkü Kur'an'ın hayat içerisinde yani reel anlamda gerçek, gerçekçi bir bakış açısıyla günümüzün problemleri ışığında tekrar ele alınması, doğru anlaşılması, zamanın ve zeminin şartların ve koşulların ışığında Kur'an'ın yeniden anlaşılması Tabii ki yeniden anlama derken şunu da parantez içerisinde söyleyelim İslam büyüklerinin doğru sözdür sahih, güvenli İslam büyüklerinin görüşleri ışığında doğru anlamak açısından Kur'an ve hayat dedik sohbetlerimize Kur'an Allah'ın indirdiği son yasa Ondan önce de İncil, Zebur ve Tevrat indirilmiş. Hangi kitap indirilirse indirilirsin, Allah tarafından hepsinin indiriliş maksadı, her peygamberin, her vahyin indirilmiş, indirilmiş olma, indirilmiş olma maksadıyla gönderilmiş olma maksadı aynı. Kula kulluğa mani olmak. Kulun kulu sömürmesini, kulun kulu kendisine köle etmesini, sömürmesini ve kendisine köle etmesini, özgür olarak yaratılan insanın Allah'tan başka bir kimseye, şahısa, kuruma ya da otoriteye kul olmasını ve o otorite tarafından sömürülmesini engellemek maksadıyla Allah şan vahyini makar kıldığı, vahyin makarı kıldığı peygamberlere ne yapmıştır? Nazil buyurmuştur. Kulu yani mahluku mahluka köle eden, mahluku mahluka köle eden, kulun kul tarafından kul edinilmesini her iki açıdan da engelleyen anlayıştır din. Kulun madden ve manen sömürülmesini, taakküm altına alınmasını, Allah'ın emir ve yasalarının aksine köle ve kul edinilmesini her din engeller. Yani her din böyle bir kulluk anlayışına, böyle bir itaat anlayışına nedir? Karşıdır. Dolayısıyla yeryüzündeki mazlumlar ve yoksullar için Allah azim-u vahiy indirmiştir. Vahyin doğru anlaşılması bu demektir. Yani vahyin amacı Allah'ın kitap ve sünnet göndermesinin amacı peygamberler gönderip peygamberleri daha önceden seçip onları zamanları, gün günleri geldiği zaman takdir ettiği anda onlara vahyetmesi onlara o vahyin doğru anlaşılması ve yaşanılması demek olan sünneti vermesi en nihayetinde onları peygamber olarak vazifelendirilmesindeki amaç Yeryüzündeki mazlumların, yeryüzündeki yoksulların yoksullaşmasını ve mazlumların da mazlumlaşmasını engellemektir. Peki, eğer bir din insanların mazlumiyetine ve sömürülmesine, istizaf, mustazaf oluşlarına, yani öteki ötekileştirilmelerine, bu şekilde sömürülmelerine, kast sistemi, üzerlerine bir kast, bir sömürü sistemi kurulmasına izin veriyor ise, bu dinin adı da batıl bir din olur. Yani hiçbir din, insanların, idareciler, din adamları, elit kesim, para babaları, finans odakları tarafından sömürülmesine ve köle edinilmesine izin vermez. Halkın, insanların cehaletinden ve zayıflığından faydalanan ve onlar üzerinde çeşitli şekillerde güç ve iktidar kuran her anlayış, Allah'ın zıddı olan, yani Allah'ın tam zıddı olan, tağut dediğimiz, ilahi iradenin tam zıddı olan, tağutiliğe ne yapmıştır? Bulaşmıştır. Bir şekilde insanları sermayenize, gücünüze, iktidarınıza, finansınıza güvenerek köleleştirmiş iseniz, sömürüyor iseniz, yani çalıştırmak değil, çalıştırırken hakkını vermiyor iseniz, mesela, ne yapmışsınızdır? Kendinizi ilah, ilan etmişsinizdir. Elinizin altındaki kimseleri de kul olarak görüyorsunuz demektir İslam'a göre. Allah Azimüşşan, insanların insanlar tarafından İnsanların devletler, şirketler, güçlü kimseler, güç ve iktidar sahipleri tarafından ezilmemesi, sömürülmemesi için adaleti göndermiştir. Adaleti indirmiştir, kanunu indirmiştir, kitabı ve sünneti indirmiştir. Dolayısıyla yeryüzünde peygamberlerin ve vahyin bulunma gayesi Amacı, mazlumların ve yoksulların, e, mazlum ve yoksul kimselerin korunması ve e, kendilerini mazlum yani zulme uğratan ve kendilerini yoksullaştıran kimselere karşı Allah'ın düzeni Allah'ın düzeniyle yeniden ne yapmaları, gerçek gücü elde etmeleri gücü ve iktidarı e, zalim kimselerden ya da sömürü sömürü yapan kimselerden alımları bu hedefe ulaşmaları için Allah dini indirmiştir. Bunu yani bunu Kur'an'ın tabiriyle, Kur'an'ın ifade ettiği şekliyle ifade etmeye çalıştık. Bu meselede Kasas suresinin ilk ayetlerini sizinle paylaşmak istiyorum ki e, dinin ne için indirildiğini e, anlamak açısından önemli bir sure. Orada hem Musa aleyhisselatu peygamber olarak gönderiliş sebebini, hem o toplumsal yapıyı hem de Allah'ın sonuçta peygamber göndererek, vahiy göndererek ne yapmak istediğini Kur'an bize ne yapmış? Bariz bir şekilde anlatmış, ifade buyurmuş. Onu sizinle paylaşalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Basimim tilke ayatul kitabil mübin. Bu apaçık apaçık kitabın ayetleridir. Netlu aleyke min be Musa. Sana bu kitapta Musa'nın haberlerinden okuyacağız. Ve Firavun'e Firavun'un haberlerinden okuyacağız. Bilhakki En doğru, en gerçek, en açık haliyle li gavmin Bunu dinleyen, anlayan gerçek manası ile Allah'a iman eden Kalme bu ayetler bir amaç ve hedef versin. Dedikten sonra Allah Azze ve Celle, inna fir'aunu ala fil ars. Inna fir'aunu ala fil ars. Bil aynı yani ala fil ars. Fir'aun yeryüzünde yücelik iddiasında bulundu. Yani ben ilahım, dedi. Ben Rabbim, dedi. Evet. Ve ceale ehleha şia'en halkını kamplaştırdı. Şia'yı taraf demek. Halkını taraf. Öldü yani kamplaştırdı. Yestev'ifu daifeten. Ülkesinin nimetlerinden bir kısmını ne yaptı? Bir taifeyi zayıf bırakarak bir kısmını onlardan yasakladı. Demek ki yestezaifu zayıf eden bir kı kısım halkı, yani halkın bir kısmını zayıf düşürdü yüzde bihu ebnahum yastarihu yoksur düşürmek bunu yaptı Yüzet bihu ebnahum onlarınını kesti soykırım uyguladı ve nisa nisaehum ırkı dönüştürmek için de kadınlarını sağ bıraktı innehu kane minel mufsidin o şüphesiz ki bozgunculardan idi. Peki Allah Azimüşşan 4. ayette Kasas suresinin açık bir şekilde sömürgeci kendisini ilah ve rab edinmiş firavun düzeninin, tağuti sistemin düzenin bir portresini, profilini çıkarmış ve dizlere söylemiş. Bir kısım halkı yoksun, bir kısmını zengin eden her düzen açıkça bağtlı bir düzendir. diyor Allah azimişan. Ve soykırım yani zulüm zulüm uyguladığını söylüyor. Yani hem yoksullaştırdığını hem de hem de mazlumlaştırdığını söylüyor hem yoksullaştırıyor hem de mazlumlaştırıyor halkı. Dolayısıyla bu batıl düzenin iki önemli özelliği ne yapıyor? Allah Azze şan özetle söylüyor: ve ceale ehleha şiyan ehlini şia yani parça parça yaptı, böldü. Mesela bir kısmına sahip çıktı. Sen benim ırkımdansın, aynı ideolojideniz, aynı dindeniz, aynı mezhetteniz dedi. Hepsini sayıyorum. Dikkat edin. Benim ırkımdansın, benim partimdensin, benim mezhebindensin. Yani Şia parti demek. Mesela taraf, grup demek. Benim taraftarımsın dedi. Benden yanasın dedi. O, o onları güçlü yaptı, öbür kısmı istizaf, yoksullaştırdı ve katliam uyguladı, yani mezalim dediğimiz katliam uyguladı, öbür tarafı da mazgunlaştırdı buyuruyor Allah Azimuşşan. Demek ki kardeşler, batıl bir düzeni analiz edebilmek için şunu anlamamız lazım. Halkın bir kısmı ötekileştiriliyor mu? Ötekileştiriliyor mu? Ötekileştirildikten sonra mutlaka emin olun, ötekileştiriliyor ise, mutlaka sömürülüyor ve zulme uğruyordur. Ya da ikisinden biri. Her iki halde de o sistem batıl, tağuti, bir zorba, zulüm düzenidir. Hangi düzen olursa olsun fark etmez. Mesela, Demokrasi denilir, padişahlık rejimi denir ya da bir e, büyük, e, diyelim ki halife, bir büyük imam tarafından yönetilir, fark etmez. Sonuçta yönetimi altında ötekileştirme, <gülüyor> ötekileştirme ve e, yoksul bırakma, mazlum bırakma, gerçekleşiyor ise emin olunuz o düzen, o sistem batıl bir sistem, batıl bir düzendir. Peki allah vahiy neden indirmiş? Peygamberleri neden göndermiş? Sorusunu. Biz sadece okuduğumuz Mekki olan, yani daha Medine İslam devleti kurulmadan önce indirilmiş Kasa suresine soruyoruz. Ya Rabbi peki İnsanlar yeryüzünde zayıf ve yoksul bırakıldı. Sen ne yaptın? Halık olarak, yaratıcı olarak yani halik yaratıcı olarak. Sen neler yaptın? diyoruz. Kur'an'a soruyoruz. Ve nüridu, biz de istedik ki nüridu demek. Neden nüridu demiş? Bütün gök halkı demek. Ve nüridu biz de istedik. Ennemunne alellezînes tuz'ifû fil arz. Yeryüzünde mazlum bırakılanlara ihsan ve yardımda bulunmak istedik. Ve nece alehum peygamberler ve vahi göndererek ve nece alehum e immeten onları imamlar, önderler yapmak istedik. Zulme uğrayanları mazlum ve yoksul bırakılanları önderler yapmak, imamlar yapmak, imamlar ve e e'immeten imamlar yapmak ve nec'alehumul varisin onları yeryüzünün mülküne, yani yani petrol kaynaklarına, doğalgaz kaynaklarına onları varis yapmak istedik ve mekkinalehum fil arzi onlara onların iktidarlarını mazlumların ve yoksulların miktarlarını yeryüzünde sağlam kılmak istedik ve nur yeter bu hareketimizle firavun düzenine ve hamane hamanın düzenine ve junuduhuma her ikisinin firavun Hama'nın ordularına. Önemli. Ve cunudehumâ. Şimdi Firavun'un da orduları var. Hama'nın da orduları var. Her ikisinin de ordularına. Mâ kânû Korktukları o korkunç sonu gösterelim istedik. İşte kardeşler peygamberlerin ve vahyin indiriliş amacı ve gayesi. Peki. Biz Kur'an ve hayat sohbetlerinde Kur'an'ı ve sünneti bu açıdan okumaya çalışacağız. İnşallah Rabb-i bu amelimizi katında kabul etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.